Amme yetesaelun. Demişti ki, amme bir soru edatı. Amme, amme. Neden demek, neden, hangi şeyden? Bu surede onun için halk arasında, insanlar arasında amme suresi deniyor. Asıl adı aslında nebe suresi. Nebe neydi, nebe ne demekti nebe? Haber. Neyin haberi? Kıyametin haberi. Amme yetesaelun. Neden soruyorlar? Neden birbirlerinden hangi şeyi soruşturuyorlar? Anin <gülüyor> nebe. Allah Teala <sana> cevap veriyor. Anin <gülüyor> nebe. O nebe yani haber. El azim büyük haberi soruyorlar. Büyük haberi birbirlerine soruyorlar. Ellevhum fihi muhtelifun. Onlar ki bu konuda muhtelifun. <gülüyor> ne dediler? Farklı farklı söylüyorlardı. Çeşitli çeşitli konuşuyorlardı. Çelişki içindeydiler. Değil mi? Mekkeli müşrikler daha önceki haftalarda da söyledik. Sürekli allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların sözlerini de naklediyor bize. Bu kemikler çürürükten sonra mı yaratacak? Tekrardan mı dirileceğiz? Diyerek öldükten sonra, toprağın altına girdikten sonra yaratılmayı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Yaratılmak, Allah'ın huzuruna tekrardan mahşere çıkmak, orada hesabın başlaması, sırattan geçilmesi, hmm. cennete ya da cehenneme gidilmesi, bunların hepsini inkar ediyorlar. allah Teala da bu, bu surede Mekkeli müşriklere cevap veriyor. Kella seya'lemun. Neydi kella? Yani asla, asla ne yapacaklar? Kesinlikle bilecekler. Kella seya'lemun. Sümme kella seya'lemun. Muhakkak ki ne yapacaklar? Bilecekler. Bu bir tehdit, tahaddi diyorlar usluhu tesir alim yani Hem meydan okuma var hem tehdit var. Elem nece'alil arda mihade. Sonra Allah-u Teala aklı olan herkese hitap ettiği gibi Mekkeli müşkülerde hitap ediyor. Çünkü bu Kur'an öyle bir Kur'an ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Kulak veren ve kalbi olan için ne var? Fayda verir. Yani kulak veren, dinleyen ve kalbi. kalbiyle şöyle bir şünen, tefekkür eden insan için ne var? Fayda verir. Başka bir ayet-i Allah Teala diyor ki: "İnne hadzal yehdi ye Bu Kur'an en doğru olana götürür insanı. Aqvam, kavim, مستقيم. En doğru olana bu Kur'an ne var? Götürür. Okuyanı, tefekkür edeni, anlayanı, değil mi? Allah Teala diyor ki: "Mekke'lem müşriklere, elem nec'al elem nec'alil arda mehada." Yeryüzünü bir döşek gibi kılmadık mı? Yani allah hala yer yüzünü bir döşek halinde bizlere bahşetmiş. Kimi yerleri dağlar olarak vermiş. Bu döşek olan yerlere baktığın zaman, dümdüz olarak baktığın zaman, istediğini ekiyorsun oraya. Değil mi? Tarla binlerce dönüm traktörünle giriyor çiftçi. Her tarafa ne yapıyor? Hiç önünde böyle bir şey yok. Duvar. Yani burada bitti değil. Böyle dümdüz arazi. Başka ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Bakara suresindeki Ya <gülüyor> <gülüyor> ey insanlar, soyun insanlar, sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. Öyle ki bu Allah bu yaratıcı ne yapmıştır? Caalelekumul arda firaşa. Yaradıcınız ne yapmıştır? Döşek. Firâş. Ellezî ceâle lekumul arda firâşâ. Yani yeryüzü bir var gibi arkadaşlar. Bakın böyle. O kadar kolay ki şurada kazmayı vur, küreyi vur. Hemen kazmaya başla. Değil mi? Yümseci. Vel cibâle evtâdâ. Dağları da cebel, cibâle, evtâd. Vetet, kazık. Dağları da diyor kazık olarak çakmadık. Bugün de jeoloji alimleri diyorlar ki dağlar Çadırın kazığı gibidir. Yani yeryüzünde o dengeyi ne yapıyor? Sağlıyor. Yeryüzünde bir ne var? Denge var değil mi? Bir yer çekimi var. Dünyada bir denge var. Diyorlar ki Bu dağlar, jeoloji bir kazık gibidir. Nasıl ki çadırın kazığını kaldırdığın zaman çadır ne oluyor? Hemen düşüyor. Dağlarda böyledir dünya için. وَخَلَقْنَاكُمْ اَذْوَاجًا Allah sana diyor ki sizleri eş eş yarattık. Çift çift yarattık. Yani bakıyorsunuz ki bir anne bir doğuruyor erkek bir çocuk geliyor dünyaya. Hareketleri farklı. Değil mi? Yürümesi farklı. Gücü kuvveti farklı. Düşüncesi farklı. Ardından bir çocuk daha doğuruyor anne. Bu sefer de yine insan ama bu sefer daha farklı bir yaratık. Daha dişi. Konuşması farklı. Hareketleri farklı. Vücudunun <gülüyor> özellikleri farklı. Bunların hepsinde aslında düşünen insanlar için birer ibret var. Düşünen insanlar için birer ibret var. ne نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Bizler sizin uykunuzu ne yapmadık mı? Derin uyku vermedik mi size? Yani allah Teala bizlere ne yapmış? Derin bir uyku vermiş. نَوْمْ subat? derin uyku demek. Yani... Şey değil. Uyuklama değil. Uyuklama ayrı bir şey değil mi? Uyuklama böyle. Yani bazen insana gelir iki dakika, üç dakika uyuklarsın. O sana böyle bir telefonunun şarjı biter ya. Şarjı bitince ani bir şey yaparsın. Şarj doldurursun. Üç dakika, beş dakika dersin. Beni idare et. Bir de ne var? Gece eve gittiğin zaman telefonu şarjı takarsın. O sabaha kadar dolar. İşte allah Teala'nın buradaki subat yani hareketsiz, derin bir uyku. Aynı telefonu şu anda şarj ettiğimiz gibi. Geceyi ne yapmadık mı? Libat. Elbise. Gece bir elbise. Yani bakın böyle. Hava batıdan bir başlıyor batmaya. Karanlık geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ne yapıyor? Gökyüzüne böyle bir örtü gibi. Yasağın üzerine çarşaf örtersin ya. Öyle geliyor. Sabah da öyle çıkıyor gidiyor değil mi? Yani sabahleyin doğuya bakıyorsunuz. Doğudan bir aydınlık. Arkanızı, başınızı çevirip batıya bakıyorsunuz. Batıda ise ne? Bir karanlık. allah Teala gereği ne yapmış bize? Bir elbise yapmış. Ve sükun bulunan, ne demek sükun bulunan? Sakinliğin yaşandığı bir an. Şimdi gündüz, bugün tabii fazla pek anlaşılmıyor... Pazartesi günü hafta işi düşünün. İnsanlar ne yapıyorlar? Koştura koştura diğerlere gidiyorlar. Herkesin bir meşgaleti bir işi var değil mi? Ama akşam hava kararmaya başlayınca herkes saatli pil gibi, şey, kurulmuş saat gibi eve dönüyor herkes. Dışarıda kalmak istemiyor. Neden? Bir sükunet var. Geceyi Allah-u Teala öyle yaratmış. Onun için gece çalışanlara ne yapıyorlar? Mesai diyerek özel bir Maaş veriyorlar. Çünkü o vakit allah Teala'nın insana dinlenmesi için yaratmış olduğu bir vakit. <gülüyor> gündüzü gündüzü maaş. Diyor ki e, İbn-i Ketir Rahimallah ne <gülüyor> neyiren mudiyan Yani aydınlık parıltılı güneşin Aydınlattığı ve insanların da işine gücüne koştuğu bir zaman olarak yaratmadık mı? Geçen söylemiştik hatırlayın. Hava karardığı zaman güneş gittiği zaman allah Teala'nın bizlere gönderdiği o güneş gittiği zaman her taraf kararıyor. O güneşin sağladığı elektriğin şey, ışığın aydınlığın yüzde birini belki yakalamak için nasıl enerji sarf ediyor insanoğlu değil mi? Yani eve gidiyorsunuz, hemen lambaları yapıyorsunuz. Niye? Çünkü güneş gitmiş, güneş batmış. Okumanız lazım. Evde iş yapmanız lazım. Yolda, sokakta yürümeniz lazım. Ne yapıyor belediye sokaklara? Lamba koyuyor. Neden lamba koyuyor sokaklara belediye? Çünkü güneşin giderek yerine bıraktığı karanlığı bir nebze olsun aydınlatmak için. Ama allah Teala ertesi sabah güneşimi gönderiyor. Hemen şimdi sabah bakın saat 7-7-20 lambalar, sokak lambaları otomatikman kapanıyor. Çünkü neden? Asıl enerji geldi. Bir gece karanlıkta ne yapmaya çalışıyoruz? O ufak tefek karanlıktan ufak tefek aydınlıkla karanlıktan kendimizi aydınlatmak istiyoruz. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا Diyor ki allah Teala üzerinize 7 kat Sağlam bina yapmadık mı? Bu gökyüzü öyle bir sağlam bir yapı ki, sağlam bir bina ki allah Teala Mekkeli müşriklere ahireti yenilendirilmeyi inkar eden müşriklere gökleri ve yeri örnek veriyor. Yani onları yaratmak mı daha kolay? Yoksa sizi yaratmak mı daha kolay? Elbette sizi yaratmak daha kolay. Yani bizim yaratılmamız göklere göre çok kolay. Niye? Çünkü gökler çok büyük varlıklar. Allah-u Teala onları öyle yaratmış ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan bir hadiste diyor ki, yedi kat sema düşünün, yedi kat sema var. Her bir semanın, her bir göğün, bir üstteki göğe olan diyor büyüklüğü çöle atılmış bir halka gibidir. Çölün ortasında bir halka düşünün. O halkanın, çölün o halkaya olan büyüklüğü neyse kocaman böyle büyük çöl düşünün, ıssız bucaksız Çöl düşünün. O çölün diyor büyüklüğü ile halkanın büyüklüğü neyse gök, birinci gök semanın dünyayı olan büyüklüğü öyle. İkinci semanın birinci semaya olan büyüklüğü de öyle. Onun için yine astronomi alimleri diyor ki gökteki yıldızların sayısı dünyadaki diyor kumsaldaki toprakların şeyin kumun tanesi kadar çoktur. Düşünün ya. Yani. Sahile gittiğiniz zaman, denediğiniz zaman, avucunuzu aldığınız zaman şeyi, kumu sayabilir misiniz? Kaç tane tane var? Sayamazsınız değil mi? Diyorlar ki, yani göklerdeki yıldızların ne kadar çok olduğunu ifade etmek için, bize anlatmak için bu örneği veriyorlar bize. allah Teala da öncelikle bu kitabını indirmiş olduğu Mekkeli müşriklere. Bunları ne yapıyor? Bilmelerine rağmen tekrardan hatırlatıyor. Siz bunları biliyorsunuz ey müşrikler. Yaratanın, yerleri gökleri yaratanın Allah olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? E nasıl olur da bunları hiç yokken yaratan Rabbinizin bunları helak ettikten, yerle bir ettikten öldürdükten sonra tekrardan yaratmayacağını söylüyorsunuz. Burada ne var? Bir düşüncesizlik var. allah Teala bunları baştan yoktan var etmiş. Siz buna inanıyorsunuz belki olarak. Allah-u Teala Kendi <Gülüyor> diyor ki onlara sorarsan yeri göğü kim yarattı ne derler? Allah derler. Güneşi ve Ay'ı hizmetinize kim sundu diye sorarsan ne derler? Allah derler. E bunları Allah'a bu ayetleri indirerek Mekkeli müşriklere diyor ki siz bunları inkar ediyorsanız eğer, bunları kabul ediyorsanız eğer, bunları yaratanın o Allah olduğunu kabul ediyorsanız o zaman kıyametle ilgili de böyle konuşmanızın kıyameti de nasıl olacak çürümüş kemiği nasıl özledilecek Atalarımız, babalarımızda ne olacak? Onlar da mı tekrardan dirilecek diye? Neden inkara giriyorsunuz? Dercesin allah Teala bu ayetleri indiriyor. Dağlar, gökler, Değil mi? gün, gece bunların hepsi Mekke'li müştire bir ney? Hatırlatma. Ve cealna siracan Diyor ki tefsir anileri yani siracan vahhaja, sirac aydınlatan ve hac ısıtan hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor öyle değil mi şimdi bakın yani aynı dünyada yaşıyoruz aynı mahallede oturuyoruz aynı sokakta yürüyoruz aynı camide gelip namaz kılıyoruz düşünün şu an üşüyor herkes herkesin pantolonun içinde ne var bir içlik var birçoğumuzun ayağında mest var hepimizin kafasında takke var takke üzerinde belki de bere var Şal takıyoruz. Herkesin kışıklar üzerinde. Ocak ayına girmiş sayılırız. Girmek üzereyiz. 6 ay sonra. 6 sene sonra değil 6 ay sonra. Çok çabuk geçiyor zaten şu anda zaman. Birçok insan burada kısa kollu olacak. Değil mi? Camları açacağız. Geceğiz biraz şey yapsın. Hocam dedi ki aç da bir serinleyelim. Ya ne oldu? Aynı dünya. Aynı mahalle. Aynı günler pazartesi, salı, çarşamba, değişen ne? Allah Teala bize güneş yaklaştırınca durum değişiyor. İşte bunların her birinde ne var? Birer ibret var ama düşünen, bunları böyle bakan. وانزلنا من المؤثرات ماء فزجاجه. Muhsirat bulutlar demek. Bulutlardan ne indirdik? Maen, su. Ma. Haz gittiğiniz zaman, umre gittiğiniz zaman nasıl su istiyorsunuz? ne diyorsunuz maal nasıl bir su böyle yağmur akan sajjaj demek sec böyle akan bol bol sular indirdik indirmedik mi diyor Allah Teala. Bakın Allah Teala Allahu allazi yursilur riyaha fetusiru sahaban. Allah Teala, Teala navar ayet-i kerimede buyuruyor üzere diyor rüzgarları gönderir. Rüzgar. Rüzgar denen bir şey var değil mi? O ağaçlar küfür diyor. İnsanlar ondan elektrik üretiyor. İşte bu rüzgarlar Tusirusaha ben bulutları hareketlendirir. Feyasutuhu fissemaa keyfe yasha. Allah Teala dilediği gibi ne var. Bu bulutları göğe yayar. Ayet-i kerimede bakın. Bugün coğrafyada bu bunu okuyor değil mi çocuklar? Coğrafyada bunu okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman, gördüğünüz zaman Allah Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu bu kanunları da görüyorsunuz. Sünnet, sünnetullah deniyor buna bulut gelir. Bu şey rüzgar gel, gelir, bulutları hareketlendirir. Bulutlar yeryüzünde yayılır. Ve ec'alhu kisefen. Diyor ki o bulutları parampar, parça parça görürsün. Hatta bugün hava durumunu dinlediğin zaman parçalı bulutlu diyor değil mi? Allah sana diyor ki ve ec'alhu kisafen fe tara al min khilali. Bir de bakarsın ki o parça parça bulutların arasından ne çıkar? Yağmur çıkar. Şimdi Mekkeli müşrikler allah Teala ortak koşan o topluluk tabiatı çok iyi biliyordu. Tabiatı çok iyi gözlemliyordu. Şimdi biz geçen gün Erzurum-Bayburt'a gittik. Erzurum'dan Bayburt'a gece vakti giderken şoför arkadaşım dedi ki ya bir dur inelim hem şu eksi -25 25'i görelim nasıl oluyormuş. Tam o Kötücüm bilir. Kop dağlarının tepesinde. 2400 küsür rakım ona yazmışlar. Yerden 2400 metre yüksekte indik. Soğuktan önce dikkatimizi ne çekti dersiniz? Yıldızlar, gökyüzü. Sanki yıldızlar bu lambalar gibi başımızda duruyor. Ama şimdi şehirde kaç kişi akşam olduğu zaman gökyüzüne bakıp vay be yıldızlara bak, Allah'ın kudretine bak diyebiliyor. Niye demiyor? Çünkü aydınlatma, ışık kirliliği diyorlar artık ona. O kadar yoğun ki Fark etmiyorsun bile başındaki tependeki o yıldızları. Halbuki orada acek bir dünya var. Ve Mekkeli müşrikler böyle çölde yaşayan, üstleri açık, yaşayan ondan sonra tabiatı iyi kontrol eden, gözlemleyen bir topluluk. Ve bu tabiatı gözlemledikleri, tabiatı yaratanın da kim olduğunu kabul eden bir topluluk. allah Teala. allah Teala da onları bununla ne yapıyor? İlzam ediyor, sıkıştırıyor. Madem bunları yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorsanız böyle bir inancınız varsa ki var o halde kıyamete nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Nasıl olur kıyamete inkar ediyorsunuz? Yani onların bu konudaki çelişkilerini allah Teala kitabında gözler önüne seriyor. Tabi sünnetullah. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar. Yani rüzgar ettiği zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Bulutlar meydana geliyor. Ateş yaktığın zaman yakıyor seni. Ama bunlar, bu kanunları allah Teala değiştirebilir mi? Değiştirebilir. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Değil mi? Ateş normalde ne haber? Isıtır, yakar. Ama allah Teala ona derse ki serin ve selamette ol. Ateş yakar mı? Yakmaz. Yakmaz. Bunlar hepsi yani allah Teala'nın yeryüzünde bizler için koyduğu birer kanun. Ama değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Evet. Ali bir habben ve nebete. Kızlar bu yağmurla ne çıkartıyoruz? Hab. Taneler, buğday, arpa, değil mi? Nebet bitkiler çıkartıyoruz, ekinler çıkartıyoruz. Habben ve nebete ve cennetin el fafa. Cennet ne demek cennet? Bahçeler. Cennete neden cennetlenmiş? Çünkü orada ne var? Bahçeler var. Öyle bahçeler ki ağaçlar örteriyorlar, bol ağaçlı örtüyor. Yani altında olan, ağaçın altında olan gözükmüyor. Elfefe, tarmaş dolaş bahçeler. allah Teala diyor, yağmurdan biz ne yaptık? Bakıyorsun böyle, ilkbahar geldiği zaman, bütün toprak araziler şenleniyor değil mi? Üzüm bahçeleri, bağları. Yani aynı toprak, geçen söylemiştik, aynı toprağa ekiyorsun yan yana şeyler bahçeler var. Burası karpuz tarlası, burası üzüm tarlası, onun yanında bu da ekmişler. Öbür yanına ayçiçeği ekmişler. Bunu suların ne? hepsi bakın yağmur. İnne yevmel fasli kane Bütün bu az önce bahsetmiş olduğu Allahu Teala'nın bizlere beyan etmiş olduğu bütün bu ayetler bizlere bir, bir yere getiriyor. İşte o geldiğimiz nokta bu. İnne yevmel fasli kane Aleyküm Aleykümselamünaleyküm. Hüküm günü, Allahu Teala'nın hesap günü Nedir? Belli bir vakite tayin edilmiştir. Yani bu dağlar, Allah Teala'nın bu etkileriyle dağları zikretmesi, bahçeleri zikretmesi, yağmuru zikretmesi, bizi nereye getiriyor şimdi? Deminden söyledi ki, Mekkeli müşrikleri nereye getiriyor? İşte buraya, kıyamete getiriyor. Madem bunları kabul ediyorsunuz, siz kabul ediyorsanız, bu kadar çok büyük olan, yaratılması bu kadar muhteşem olan şeylerin, yaratanının Allah olduğunu kabul ediyorsanız, kıyamet günü hesabı da, allah Teala'nın hesap göreceğini kabul etmeniz daha nedir? Kolaydır ve gereklidir. Daha kolay ve daha gereklidir. İşte bakın, yarım sayfa okuduk. İşte Kur'an'ı okurken de ne yapacağız? Ee, anlayarak okursak eğer, nerede duracağımızı da anlayacağız. Değil mi? Şimdi, عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ذلك تردق أعصد الله أخونا مزال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فهالا بتمتبقا Allah azze ve aleyhi s-salatu wa s-salam zellal Değil mi? Ve jenah luhul jebi haddam ve nabata ve jannat al-fafa. İnnahum fasl kana fasl O gün hesap günü işte. Şimdi burada başlıyor artık. İnnahum al-fasl kana miqat'a. Yuma sur. Yuma sur. Allah diyor ki O gün ne olur? Sura üfürülür. Sura üfürülür. Sura üfürülecek olan kim? İsrafil. Aleyhisselam. İsrafil. Aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi üzere Kur'an-ı Kerim allah tarafından da ee, dayan ediyor. İlk sura üflenince herkes, yeryüzündeki herkes ne yapacak? Ölecek. Tabi yani kıyamet Allah'a iman edenlerin üzerine kopmayacak. Bu bize bir müjde. Yer yani yeryüzünde La ilaha illallah diyen insan kalmadıktan sonra kıyamet kopacak. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Artık yeryüzünde Müslüman, mümin, muvahhid La İlahe illallah diyen kalmayacak. allah Teala bütün bir hadis geldiği üzere alacak bu canları. Ondan sonra kıyamet diyor ki aleyhisselam hadis-i şerifte insanların en şerlileri üzerine kopacak. Yani yeryüzünde Şimdi herkes yaşamak istiyor değil mi şu anda? E dese ki kim yarın ölmek ister? Hocam, yarın ölmek isteyen kim vardır diye sorsak, Herkes şöyle bir düşünüyor. Ya, daha yeni aldık evi oturuyoruz. Değil mi? Biraz tadını çıkaralım. Ya yeni bir çocuğumuz doğdu. 3 aylık 5 biraz tadını çıkaralım. Daha yeni emekli olduk. 2 daha. 2 maaş aldık. 3 maaş aldık. Biraz şöyle emekliliğin <gülüyor> tadını çıkaralım. Herkes biraz daha hayatta kalmak için neyi var? Ümidi var. Ama arkadaşlar öyle bir gün gelecek ki o gün yeryüzünde kalmak şer. Yani yeryüzünde kalmak neyin alameti? Mümin olmamanın, muvahhit olmamanın, Müslüman olmamanın alameti. Çünkü kıyamet onların üzerine koymayacak. Sura üflenecek. Herkes ölecek. İkinci bir suura üflenecek. Herkes tekrardan ne yapılacak? Dirilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadisi şeriflerde iki sura üflenme arasında 40 vakit vardır. 40 vakit. Diyor ki sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü bu 40 vakitten maksat 40 gün mü?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiyor. Diyorlar ki: "40 ay mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine söylemiyor. Diyorlar ki: "Peki 40 sene mi bu iki sura üflenme arasında?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine söylemiyor. Diyor ki: Allah Teala diyor bu kırk vaktin ardından onun bilmiyoruz ne kadar bir süre olduğunu Allah Teala diyor gökten diyor bir su indirir. Yağmur indirir yani. Ve diyor bakla aynı hadiste böyle geçiyor. Feyenbutuna kema yemtul baklu. Bakla nasıl diyor topraktan çıkarsa o ölen ilk sure öflendikten sonra ölen insanlar tekrardan bakla gibi çıkarlar. Bitki böyle insanlar ne yapacak? Çıkacak. Leyse minel insanı şeyun illa yebla. Diyor ki aleyhisselatü vesselam insanda çürüyen bütün kemikler sürür. Ancak çürümeyen tek bir şey vardır. Yani insanın toprak altında gömüldükten sonra bu böyle yakışıklı güzel cildimiz var ya sabahları krem sürüyoruz, akşamları böyle bakıyoruz. Değil mi? Bu video arkadaşlar bir arkadaşımız anlatıyor bana Tanıdık bir şey var. Adli tıpta tanıdık doktoru var. Bu ee, Kazılan mezarları 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra e, açılması gerekiyorsa e, adli nedenlerden dolayı gidip açmak zorunda açıyorlar. Tabii adam orada bizim başka bir şeyimizi görüyor. Halimizi görüyor. Şimdi bizim farklı farklı hallerimiz var insan olarak değil mi? Dışarıdaki halimiz farklı. Evdeki halimiz farklı. Çocukla oynarken halimiz farklı. İnsanız. Mezarın içine Girdiğimiz zaman da çok farklısın. Poşeti gömüyorsun veya toprağa atıyorsun. Yıllarca ne olmuyor? Kaybolmuyor değil mi? İşte diyorlar şu kadar yıl sonra ancak. Pet şey atıyorsun o da aynı. İnsanın da neyi var bir? Ee, dönüşüm toprakla böyle. Toprakla birleşim şeyi var. Tarihi var. Diyor ki bu doktor, arkadaş. insan diyor işte 15 gün sonra, 10 gün sonra vücut tabii içeride şişiyor, şişiyor, şişiyor. En zayıf noktadan delip patlıyor. Hani balonun içerisinde puf diye patlar ya böyle. Ondan sonra puf diye başka bir yer patlıyor. Her taraf patlamaya başlıyor Ondan sonra böcekler, onlar bundan seni yemeye başlıyor. Toprak seni çekmeye başlıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her şey diyor biter. Her şey biter. Allah'ta Allah Teala sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. oradan tekrardan sizi yaratacağız. dedik ya Kur'an-ı Kerim'de düşünenler okunduğundan düşünenler için çok büyük ibretler var. Yani Kur'an okuyan bir toplum, anlayan bir toplum toplumun sosyal hayatı da mükemmel olur. İkili ilişkiler de mükemmel olur. Rabbi huzurundaki ibadet de mükemmel olur. Okumayan insanlar birbirleriyle uğraşırlar, birbirleriyle boğuştur. Camide olsa bile, aynı hafta olsa bile. Niye? Çünkü anlamıyor Kur'an'ı. Hesap günü yok gibi yaşıyor. Şimdi yıl tanı görüyor. Herkes ne yapıyor şu anda bütün firmalar? Sayım yapıyor değil mi? Bir hesap, iç hesap. İnsan da böyle bir İç hesap yapmalı. Bir sene geçmiş diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki illa azman vahiden ve hu aceb-u zemb. Kuyruk sokumundaki kemik. Onu Arapçada Aceb-u zemb diyorlar. az diyor. diyorlar. Aceb-u zeneb. Kuyruk sokumundaki o kemik. Ve minhu yurekkebul halku yevmel kıyâme. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü insanlar tekrardan bunu yapacak bu Kendikten diriltelecek. Evet. Bugün öyle bir gün ki وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَا Gök yüzü ne yapacak? Açılacak. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَا Kapı kapı olacak. Yol yol. Melekler inecek değil mi? allah Teala hesap görmek için kullarının yanına gelecek. Hesap görülecek. Melekler inecek. Gök bu bildiğimizden farklımış şey olacak. Ve cüyiret <gülüyor> el cibalu fakanet sarabe gökler yerinden hareket ettirilecek. İnsanlar bakacak var mı yok mu belli değil. Sarab gibi diyorlar. Sarab Arapça da sarab. Ve cüyiret el cibalu fakanet sarabe. Başka bir ayeti kelime diyor ki: "Vatkonu el cibaluk alghenil manfush." öyle ki enen saçılmış pamuk. Yani dağlar var. Saçılmış pamuk gibi olacak. O böyle sap sağlam. Şimdi insanlar kat oluyorlar değil mi? Giriyor böyle tat tat tat tat tat Ben iki sene önce Mekke'ye gittiğimde hacca bir kaldığımız yere yakın bir yerde böyle 500-600 metrekarelik bir yer. Oranın dağını kazıyorlardı iki sene önce. Bu sene gittim yine kazıyor. Hala kazıyorlar. Bitmemiş. Niye? Çünkü kaya. Yani o kato vurdukça vuruyor ama her gün ne kadar kazıyorlar? Çok az. İki sene olmuş hala arsanın neyi açmaya çalışıyorlar? Temelini açmaya çalışıyorlar. Ama allah Teala bu dağları böyle bir şey yapacak, saçacak. Pamuk gibi olacak. Evet. Yine Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de veselunke anil cibal fena duaları sorarlar. Azametli Allah'ın yarattığı bu yaratıklar, değil mi? Çık çık çık çık bitmiyor böyle. Peki diyor, "Fe kul yansifuhâ rabbî Rabbim onları ne yapacak da diyor? Yerle bir edecek, tuz buz edecek. Kıyamette yer dümdüz olacak. Bu dağlar falan hepsi dümdüz bir hale gelecek. Evet. İnne cehenneme kânet mir sâdâ Cehennem O gün nerededir? Beklemededir. Gözetlemede. Rasathane yüz ya. bekliyor. Allah-u Teala cehenneme attıkça cehennem ne diyor? Hel min Daha var mı? Daha ziyade var mı? Yani getir. At. İstiyor. Cehennem böyle bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle sahabeleriyle oturuyor. Hepsi bir ses duyuyorlar. Hepsi bir ses duyuyor. Şaşırıyorlar sahabe. Hadis sahih müslimde Diyor ki Allah Resulullah bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Diyor ki Allah Resulü daha iyi bilir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor cehennemin üstünden bırakılan bir kaya taş bugün diyor henüz daha yeni nereye vurdu? Dibine vurdu. Şunu. Cehennemin büyüklüğünü. Cehennemin ne kadar geniş olduğunu, büyük olduğunu. Yani allah hala Teala insanları atıyor, yanacaklar ve cehennem hala ne diyor? Hel min mezid. Littagine ma'aba tagi demek haddi aşan demek. Yani asiler, muhalifler, Kime isyan edenler? Allah'a isyan edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu emirlere isyan edenler. Bunların hepsi tagidir. Ne demek? Tagi haddi aşan. Haddi aşmaya ne deniyor? لَمَّا تَغَلْمَاءُ Allah-u Teala Nuh kavminden bahsederken, göndermiş olduğu sudan bahsederken لَمَّا <Gülüyor> تَغَلْمَاءُ Sunabınca, taşınca. Tagut haddi aşan. لِلْتَغِينَ <Gülüyor> مَآبَى Orası bu kimseler için nedir? Girecekleri yerdir. Son durak. Allah bizleri muhafaza eylesin. La bifine fiha ahkaba. La bifine fiha. Orada nasıl kalacaklar? Ahkaba. Hukup zaman demek. Ama bitmeyen zaman. Bittikçe yenilenin. Bittikçe yenilenin uzun zaman. Yani hiç bitmeyecek yer. Ebedi. Fennet ve cehennem Allah'ın dilemesiyle ebedidir. Oraya girdin mi, artık ne yok orada? Yani eğer büyük günahlardan dolayı girdiysen, müminsen, orada e, azap görüp çıkabilirsin. Ama iman etmediysen ebedi. Ebedi bir ateş. Şimdi azıcık sıcak olunca ne yapıyoruz? Kapıyı açtırıyoruz değil mi? O cehennemlikler de şöyle dua edecekler. Melekler edecekler ki Rabbinize söyleyin. "Felyehaffif 'anna yevmen min azab Bize yaptığı azabın bir kısmını, bir gününü ne yapsın hafiflettin. Şimdi bu ayet gelmedi. Acayip hikmetler, acayip manalar var. Bakın müşrikler ve cehennemlikler diyorlar ki Rabbinize söyleyin. Niye kendileri Niye Rabbimize demiyorlar? Biliyor musunuz? Hayır, emaklar değil. Rab olarak inanıyorlar, yaratıcı olarak. Allahu u Teala ile konuşmaya yüzleri yok. Çünkü allah Teala onlara diyor ki susun, kesin çenenizi, kapayın ağzınızı. La tukelle benimle konuşmayın diyor allah Teala. Orada azarlanıyorlar. O azarlandıktan sonra Allahu u Teala ile konuşamıyorlar artık. Diyorlar ki meleklere dua edin Rabbinize, bizden azabı kaldırsın da değil. Çünkü azap kalkmayacağını biliyorlar, anlıyorlar. Ne yapsın azabı? Bir gününü hafiflet. Şimdi böyle sıcağa girdiğiniz zaman değil mi? Saunaya girdiğiniz zaman değil mi Fevzi? Azıcık böyle kapıyı açıp birisi açsa da ah şöyle bir 10 saniye nefes alalım yine girelim. Düşünün o şekilde. Tabi cehennem kat kat fazla. Kat kat fazla. Bir gün hafifletse kârdır diye düşünüyorum. Böyle bir yer. Ve cehennem şu an ha yaratılmış hazır bekliyor. Cehennem ve cennet yaratılmış. Hazır, bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala cennet ve cehenneme diyor. iki tane nefes almasına izin verdi. Cehennem nefes alıyor. Birisi diyor yazın, birisi de kışın. Yazın diyor en şiddetli sıcağı cehennemin yazın aldığı o nefestendir. Çünkü cehennem Allah-u sesleniyor. Hadis sahih hadis. Diyor ki ey Rabbim diyor yani içim içimi yedi sıcaktan. Soğuktan. Aynı zamanda soğuk da var. Her şey zirvede. allah Teala ona cehennem bile o ateşten ne sıkıntılı bakın arkadaşlar. Ya. Allah muhammaza eylesin güzel. Azıcık sonra ateş dokunsa 2 gün, 3 gün, 4 gün acısıyla geziyoruz. Cehennem dahi o ateşin sıkıntısından diyor ki içim içimi yedi. Sıkılıyor. allah Teala diyor ona iki tane nefes almasına izin verdi. Birisi diyor yazın o çok sıcak olduğu vakit birisi de kışın o çok soğuk olduğu Vakit. Yani cehennemde hem sıcak var hem de soğuk var. La yezûkûne fîhâ berdûn velâ şerâbâ. allah Teala diyor ki o cehennemde ne soğuk tadarlar ne de içecek bir şey vardır. Yani bir serinleme yok. Temminden dedik ya 5 dakika, 10 dakika bir nefes alalım yok. İçecek de yok. İlla ne demek illa? Biz Türkçe'yi de kullanıyoruz değil mi? İlla ki. İllâki. İlla ancak hamîmen ve gâstâkâ. Hamîm kaynar. Kaynar yapıyor Yakıyor. Şimdi yazın insan susadığı zaman dışarıdan bir su getirir. Kaynar su, sıcak su değil. Normal ılık su geldiğinde ne yapıyorsun? Kesmiyor seni. Diyorsun bu ne ya? Değil Kesmiyor seni. Soğuk su istiyorsun. Bize kaynar su içtiğini düşünün. Çay su. Kaynar çay su içtiğinizi düşünün. Yazın. İçtim içmediğim belli değil. Ateşte de Allah Allah içecek yok ancak ne var? Hamim. Hamim. Kaynar su. Gatsak. Cehennemde yananların, azap görenlerin kanı, irini, onların akan şeyler. Bunlar var içecek olarak. İlla hamimen ve gatsaka. Bu sebeple değerli kardeşlerim. Herkes şöyle başını iki elinin arasına alıp bu yolculuk nereye? diye kendine her gün sorması lazım. Değil mi? Yani nereye gidiyoruz? Neler bekliyor bizi? Şimdi herkese desem ki hadi herkes çantalarını toplasın iki günlüğüne bir tatile gidelim desem herkes oturup başlıyor işte diyor acaba ne var? Nerede kalacağız? Ne yiyeceğiz? Hava soğuk mudur, sıcak mıdır? Değil mi? Herkeste böyle bir düşünce var. Ama ebedi bir hayat olan, iki gün değil ebedi olacak yaşayacağımız bir hayat bekliyor bizi. Orayla alakalı kaçımız düşünüyoruz? Acaba beni ne bekliyor? Kitabı sağdan verilenlerden mi olacağım? Yoksa soldan verilenlerden mi olacağım? Cennete gidenlerden mi olacağım? Ateşe girenlerden mi olacağım? Düşüncesi dahi Hayatımızdan çıkmış gitmiş. Cezaen vitaqa. Ceza ne demek? Ceza, Arapçada ceza, karşılık. Karşılık, mükafat. Yani Allah cezanı versin dendiği zaman Arapçada ne anlaşılıyor? Allah senin karşılığını versin. Ama Türkçede ne anlaşılıyor? Beddoğal olarak anlaşılıyor. Allah cezanı versin dendiği zaman Arapçada, Arapçada çok kullanıyor. ki, Allahu yeczike hayran. Allah hayran. Allah hayrıyla mükafatını versin. Allah'sa cezaen karşılık, vıfaqa uygun karşılık budur. İsyan edenlerin en uygun karşılığı bu. Allah Teala sana bak ayetlerde de zikretti, dağlar dedi, taşlar dedi, gün dedi, güneş dedi, gece dedi. Hepsinde bir işaret verdi. İnsanın kıyamet günü hiçbir özrü olamaz arkadaşlar. Allah Teala kitabından sonra peygamberin gelmesinden sonra değil mi? ...mazeret var mı? Yok. Değil evet. mi? Yani tabii o... ...hiçbir... ...peygamberin kitabının ...ulaşmadığı o kavimleri kastetmiyoruz. Hala diyorlar ki Afrika'da öyle yerler var ki... ...hiçbir şeyden haberleri yapalım. Hiçbir şeyden ulaşmamış bir şey yani. Belki bunun sorumluluğunu bile Ama bizim gibi... ...her şeyden haberi olan... ...Kuran'dan, sünnetten, ayetten, hadisten... ...haberi olan insanın... konuşacak bir yok hiç konuşamıyorlar. Onun için demirken dedi ki konuşamıyorlar ateşe gelenler Rableriyle. Konuşamıyorlar. Meleklere diyorlar. Rabbimize dua edin, bizim ne yapsın? Hafile Ve En uygun azap, en uygun karşılık. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadise diyor ki, kim diyor zehir içerek intihar ederse kıyamet günü sürekli ne olarak azap görecek? Zehir içerek. Kim kendini diyor dağdan atarsa, yüksekten atarsa o şekilde sürekli azap görecek. Kim kendine diyor bıçak saplayarak, kılıç saplayarak, hançer saplayarak kendini öldürürse, kıyamet günü o şekilde sürekli ne yapacak? Azap. Onun için bir kayda var. Nedir o kayda? El u min cinsil amel. Ceza karşılık amele uygun olarak ne yapılır? Verilir. verilir. Amele uygun olarak verilir. Evet. İnnehum kanu la yerucune hesaba. Onlar hesabı Düşünmezlerdi. Ümit etmezlerdi. Demin dedi ki herkes düşünmesi lazım. İki günlük yolculuğa çıkınca köye giderken düşünüyorsun. Bazen uyku bile almıyor değil mi Fikriş Can? Yarın uçak var otobüs var. Aslında herkesin bileti kesilmiş şu anda. Herkes o vakti bekliyor. Herkes bileti elinde cebinde herkesin ama kimsede ne yok? Yolculuğa çıkacak bir istihdat bir hazırlık yok. Ya sen yarın yolculuğa çıkacaksın. Hadi çantan Yok. allah Teala Onlar hesabı ummazlardı. Hesap yokmuş gibi yaşıyorlar. Ve bir bi ayatina kizzebe. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanladılar. Ve kulle şeyin ahsaynau kitabı. Ama diyor allah Teala biz her şeyi ne yaptık? Yazdık. Vana yelfizu Vana yelfizu Ayet nasıl hocam? İlla ladehî rakibun atid. Hiçbir söz telaffuz etmesin ki hiçbir şey söylemesin ki onu alan, yazan, yakalayan bir melek olmasın. Tefsir alimler ki hatta öksürük bile yazılıyor. <gülüyor> Ağızdan çıkan her telaffuz edilen şey. Her şey yazılıyor. Arkadaşlar. Her şey yazılıyor. Mücrimler allah Teala o gün diyor kitapları görürler. Derler ki ma lihazel kitab bu kitap nasıl bir kitap? La yugadiru sagiratan ve la kebirah. Büyük, küçük, hiçbiri terk etmemiş. Her şey, biz bile, değil mi? insan kendi bile işlediği günahı unutuyor. Aradan üç sene geçince adam bir günah işlemiş, unutmuş. Rahat rahat Ama öbür tarafta bunların yazılı olduğu bir kitap var. Şimdi marketlerde, alışveriş marketlerinde satıyor böyle hard disk diyor onlara. Bilgi defolayıcı şeyler. Eskiden bunlar ilk çıktığında böyle içine iki tane kitap yüklüyordun, doluyordu. Üçüncüyü koyuyorsun, boş yer yok diyor sana. Şimdi yani o içine şeydeki bütün insanların bilgisini dahi koyarsın yani. Hala da diyor ki daha var mı? Demek ki teknoloji ilerledikçe ilerliyor. Buradan ne anlıyoruz? Gerçekten öyle bir kitap var ki hiçbir şey terk etmiyor. Hiçbir şeyi terk etmiyor hazooq <fazuku> falan nezidukum illa azaba haydi tadın ne tadın azabı tadın falan nezidukum illa azaba falan lan nezidukum arttırmayacağız sizi ancak neyi arttıracağız azaba azabınızı arttıracağız Allah Allah'lara onlar Allah'ın ee azabıyla böyle dalgınleştikleri için İnkar. allah Teala da onlara böyle yapıyor. Böyle diyor. Sizin arttırmayacağız ancak azabınızı arttıracağız. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Dostan dediği gibi kendisine bileti verilip de biletinin vakti gelmeyenlerden isek yani ölümü gelmeyenlerden isek Allah bize mübesse allah Teala'nın bu surenin son bölümünde muttakiler İnne lilmuttakine Diye başlayan takva sahiplerine vaat ettiği şeyler var. Kur'an-ı Kerim böyle. Biz Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala ne diyor? Mesani, Fatiha Suresi'ne diyor. Mesani ne demek, mesani cenneti zikrettiği zaman cehennemi görür. Çift çift. Yani cenneti zikredip Allah Teala ne yapmıyor? Orada durmuyor. Ardından cennet zikrediyor. Fazla da uzatmayalım. Hocam geçen hafta fazla uzattık. Cemaat yorulmuş halbda hafta bize karar alpte ya Üçte bir inecek. Ee, burada yetinelim. Önümüzdeki hafta Amme e, suresinin son bölümünü İnnelmüstekin ve fazla onu alalım.